Sözlüsü. çocukları yine takıldılar peşine. Arı oğlu gibi üşüşüyorlar üstüne. O zaten çiçeği burnunda kaderin şamarını yemiş bir zavallı. Değil mi be? O bana bak! Birbirinizi elime takarsam yemin olsun ki insanın kurtaramaz elim. Her şey, evet her şey bir sabah başlamıştı. Güneşin dağların doruğuna akışıklarını serptiği bir sabah başlamıştı. Bir Tutam Saç Yazan Süleyman Şimşek Reji Ziya Demirel Efekt Ertuğrul İmer oynayanlar Fatma Süreyya Gezi Ayşe Gökçen Hıdır Murat Fikret Tartan Testeme Hepşen Akar Mustafa Sadreddin Kılıç Döndü Nermin Sarova Hüsmendayı Ahmet Evin Tan Kadir Ertan Savaşçı Osman Ahmet Demirel anlatan Kerim Avşar Kalk artık, uykucuvalı kalk. İlk akşamdan yattıydın. Eee, gözlerim açılıyor mu da? Biz senin gibiyken koca bir evin kahrını çekiyorduk. Herkes yatmadan yatmazdık. Şafak sökmeden de kalkar, hamuru yoğurur, ekmeği atar, işe gideceklerin azlığını ortalık ağırmadan hazırlardık. Şuna bak, şuna. Yeni yanı yere geleceğim. Bir türlü toparlandığı var mı? Of, of, gözlerimin üstünde bir dağ var sanki Şunun haline bak şunun Karlı dağlardan serin Bilen bilir de bilmeyen bir tutan mercimek sanır Analık değil mi Zavallı bir yetime zulüm yapıyor derler Kınayanların başına gelir de Benden beş beter olurlar inşallah Beşeye katıp sallasan da Yine analıksın analık Ağzınla kuş tutsan yine analıksın Kalk Yaşı mezarından sayılasıca kalk Kalktım Kalkıyorum kalktım Kalkmaz oldu da kara yerin dibine kalk Kalkacaksın elbet elinde mi kalkmamak Saçını şu bir avuç yalpazanı yola da kelederim. Şu ele benzemedik başına öyle. Dokunma saçıma Kalktım işte kalktım hmm. Zoru görünce gördün mü bak nasıl kalkarsın İyi bir kul olsaydın Aran ölüp de sen kalmazdın Hadi in aşağı çabuk Ne yapacağım aşağıdan İneyim bir memesini danaya emzireceksin Üçünü de sağacaksın Birini danası emecek, üçünü de biz Helkenin dışına bir damla süt damlatırsan, çekeceğim var elimden Elinden çekmediğim kaldı mı ki? İneği saldıktan sonra, danayı ayrılık yediğindeki koca harmana örkleyeceksin Gelirken de Ee? Gelirken de O mezar kaç kınaya uğramayacaksın O cehennem yitiği seni karşısına alır da beni çeker sündürür hep Duydun mu dediklerimi? Duydun mu? Duydum, duydum Ha iyice girdi mi kulağına? İyice girdi kulağıma Hadi. Gözüme görünme öylese yürü. Yürü heydana yürü. Nansılıp duruyorsun öyle. Avcılar da ne kadar erken serpilmişler öyle yamaçlara. Erken giden işine, geç giden boşunaymış. Bol bol avlanmışlar olmalı. İşte aşe. aşe. Aşe. Avlanıyorlar. Keklik avlanıyorlar. Turaç avlıyorlar. Hele de keklikler, kınalı keklikler. Gagası, elleri, ayakları kınalı, gözleri sürmeli, göğsü tanrı vergisi gerdanıklı. Aşe. Ayşe, Ayşe Gelinler gibi gözleri sürmeli Elleri kınalı Kuşların en güzeli keklikler Ayşe, Ayşe ah, Gelin Bir genç kız için gelin olmak Elleri kınalı Telli duvaklı bir gelin olmak Ayşe, Ayşe kız Ayşe Ayşe, dur bakalım Ayşe, Şişt. Ayşe benim, benim kız, benim! Ayşe! Ah, onun sesi! Murat! Murat ama nerede? Buradayım Ayşe, ardıç torusunun arkasında. <gülüyor> seni sarı tilki seni! Nasıl da bir saklanmış ardıç torusunun arkasına! Daha gün ışımadan çıkmıştım evden. Hem avlanıyor hem de kapınızı gözetliyordum yamaçta. Demek kapıdan çıktığımı gördün ha? Hem de ta o yamaçtan hmm, Ne sandın ya kızım Bizim gözümüz akkarın üstünde akkılı görür <gülüyor> hmm. Dananın ipine sarılınca Kestirmiştim zaten senin bu yana geleceğini Kınalı ekleyeyim. Seni sarı tilki seni Tilkinin kümesi gözetlediği gibi demek sen de beni gözetledin he? <gülüyor> Hakkım değil mi yuvasında Kınalı pilicimi gözetlemek Şş, Hem şöyle böyle yaklaşsana kız Tantan çok kabarık bakıyorum da haylıca avlanmışa <gülüyor> benziyorsun <gülüyor> Ne sandın ya Boşa sıkmadığımı bilmiyor musun yani? Evin mi de sevmezsin ha. Evin neresinde bunun? Üçte i̇şte mal meydan da. Estağdan öyle. Koca av çantasının içi keklik dolu. Avcıyız, elbette dolu olacak. Hem gel şöyle aşağı görünmeyen yere inelim hele! Gel gel. <gülüyor> <gülüyor> gel de şöyle söğüt ağacının, selvi söğütlerin dalları arasına dalalım. Yol çalısız, eldelisiz olmazmış. Bir gören olur mu reis? Kimse görmez. Hem görseler bile ne çıkar yani? Ha ne çıkmaz. Mat oluruz kocaköyde köyde ikimiz de. Söğüt dallarının içinde kimse görmez Ayşe. Özledim. Hem de bir insan ne kadar özlenirse o kadar özledim Ayşe. Ha, olmaz. Ark ayıklanır da at ayıklanmazmış Murat, gören olur. Şey... E, sana... Ne yutkunuyorsun? Söyle aklından geçeni Murat. Şey... Askere gidiyorum Ayşe. Ne zaman? İki gün sonra. Ah korktuğum başıma geldi. Ah, çullu'nun köpeği Ayşe Arkadan kendisi de geliyordur O ele benzemediğin murat Hem de geldi bile Akşama Ayşe akşama Olur olur koyun damında Koyundamında. damında Koyun damında Sen gevezeliğini tuttu bu akşama Buradayım Ayşe Buradayım Koyunun kuzunun içinde mi Murat? Buradayım burada. Koyun damının içinde. Yavaş konuşsuz. Nerede kaldın a gözümün çarısı? Ne yapayım Ah Murat? Elimde değildi ki daha önce gelebilmek. İnsan bu kadar bekletir mi canım? Köpeğin durmadan saldırışından, azgın azgın ürmesinden anladım geldiğini ama mümkün olmadı ki daha erken gelebilmem. <gülüyor> Amma da zormuş böyle beklemek ha Ayşe. Koyun damında Ayşe beklemek he. <gülüyor> he ya, bir yandan köpek sıkıştırdı, bir yandan Ayaz. Yani iki ayağın bir pabuca girdi mi girdi Ayşe. Anallığım denen boynu kopasının bütün aksiliği üstündeydi bugün, bir türlü uyumadı gözü çıkasıca. Her bekleyiş keşke seni beklemek kadar tatlı, heyecanlı olsaydı Ayşe. Ayaz daha iyice üşüdün demek he? Ne söylüyorsun Ayşe, bak ellerime. He, buz gibi olmuş. Oh ya seninkiler zıpı pamuk gibi yumuşacık Ayşe. Demek öyle he? he ya, Tanrı ya, Tanrı'ya ne kadar hürmetkarım biliyor musun Ayşe? Neden? Senin gibi bir civeleye yarattığı için. Yalanınız benim seni de yaratmışım. Tanrı seni yaratmasaydı dünya benim için hiç tatlı olmazdı Ayşe. Yavaş olalım, bir duyan olur Murat. He, bu vakitten sonra mı? Öyle söyleme, yarın kulağı varmış. Yerin <gülüyor> o kulağına ot tıkarız Ayşe, ot. Hadi yarın kulağını tıkadık diyelim, ya gökyüzünü ne yaparız? Şu karanlık gecede Tanrı'nın işi yoktu, bizi mi gözetleyecek boyuna Ayşe? <gülüyor> Sus, günaha girme. Tanrı'nın gecesi gündüzde olmaz ha, o her yerde her zaman her şeyi görür. Sevsinler kuş dilini senin. Evet, ha, şey... Anlıyorum, anlıyorum. Asıl meseleye gelelim diyorsun. Ha, öyle demek istiyorum. Gidiyorum Ayşe, askere gidiyorum. Ama şimdiye kadar neden sakladın bunu Murat? Haber şu, bir iki gün içinde geldi Ayşe. Bugün olmasa yarın olacaktı. Bir gün önce aradan çıkması daha iyi elbette. Ah, belki evet. Belki bu son görüşmemizdir Ayşe. Belkisi fazla. Gurbete gidenin işini Tanrı bilir. Şey... Yani... Ayşe, şunu... E, söyle Murat, her şeyi açık açık konuşalım. Ben askerden dönünceye kadar ağzın akı, bu ile bekleyecek misin Ayşe? Bundan şüphen mi var Murat? Yok hayır bir şey yani gençsin güzelsin de. Ne demek istiyorsun Murat? Gençsin güzelsin. Ne olmuş öyle olmuşsa? Her daim kısmetin çıkabilir Ayşe. Senden daha uygun kısmet mi olur? Sağ ol Ayşe. Şimdi gözüm arkamda kalmaz gayri. Alnımın akıyla gidip gelebilirim askere. O zaman en kısa yoldan yaparız işimizi. Bilmem ki o günleri bir görebilecek miyim ha Murat Bekleyen derviş Murada erermiş Ayşe Niye görmeyeceksin Bilmem ki Göreceğiz göreceğiz Hem de eşle dostla yapacağız o işi Yedi davul dövdüreceğim düğünümüzde Ayşe Sen öyle düşünürsün ama Ya başka düşünenler çıkarsa o zaman ne yaparız Yani Anan baban Ne olmuş anama babama Ayşe sen askerdeyken onlar burada birisini peylerde askerden dönünce sizi başka özetmeye yeltenirlerse. Aa, olmaz aklına gelenin hiçbirisini yapamazlar. Neden yapamasınlar? Anam baban değil mi? Anam babam ama. Seni onlar doğurdu. Onlar besleyip büyüttüler. Onları kıramazsın Murat. Hem de kırma. Elin kızı elde çok bulunur ama ana baba bulunmaz. Doğru söylüyorsun. Anam doğurdu. Onlar besledi büyüttü. Ama benim gönlümü de anam doğurmadı ki. Doğrusu bu ama gel gör de bir de onlara sormurat. Madem doğrusu bu, ben o doğruyu yapacağım. Bilmem ki Tanrı o günleri bize gösterecek mi Gösterecek Ayşe, gösterecek. Öyle söylemem Murat. Evlenenle ev yapana Tanrı yardımcı olurmuş Ayşe. Kruzlar ah, iki nöbettir ötüyorlar. Evet. Sabah yaklaşıyor olmalı. Sıkılmaya mı Yok yok yo, şey... Bir kazaya belaya kalmadan ayrılsak artık. Evet, doğrusun belki ama nasıl olur o? Çok zor, çok güç ayrılmak. Şu anda ayrılmak ha, imkansız Ayşe. Ama eğer geç olacak bu Murat. Senin yanında geçen vaktim ne kadar tatlı, ne kadar zevkli, ne kadar değerli bilsen Ayşe. Ama evde anam babam beklerler. Böyle geç kaldığın için de kim bilir ne kadar tasalanıyorlardır. Sonra hazırlık da yapacaksınız yarını. Doğru söylüyorsun ya ayrılmak... <gülüyor> Öyle zor öyle kötü bir şey ki Ayşe Şey Bak Hı? Ver bakalım Nedir bu koynundan çıkardıkları <gülüyor> Yüreğim İşine yarar mı <gülüyor> İşe yaramaz yürek olur mu he? Hem o yürek Bir de Ayşe yüreği olursa Öksüz kızın armağanı Murat Dur bakalım Öksüz kızın armağanı neymiş ha, Çok güzel Çok hoş çok iyi Ayşe ne yapayım Murat Elimde olan sana verebileceğim bunlardı Adımı bir an kozla da O isterse çürük çıksın Senden gelen senin anıların olan her şey Ama her şey benim için dünyanın En değerli şeyleridir Ayşe Bunlara baktıkça beni hatırlarsın Gurbette Murat Ondan hiç şüphen olmasın Ayşe Bunlara bakmadan da seni hatırlarım Ama hele de bunları gördükçe Ya şu çevre Biraz büyükçe yaptım terini silesin diye Kenarları da işlemeliymiş şey, dur bakalım içindeki de neymiş? Ha, e, saç, saçımdan birkaç telmi. Evet saç, bir tutam saç. Buğday kokan, arpa kokan, kır kokan, kekik kokan bir tutam saç. Evet, bütün bunların üstünde Ayşe kokan bir tutam saç. Ha, beliklerimin ucundan kestim. Yapılabileceğin en iyisini, en güzelini, en üstünü yapmışın Ayşe. Bu saçları para cüzdanımın içine koyacağım Benim en kıymetli en sevimli malım bunlar olacak Nasıl istersen Murat Gurbette evet Gurbette bu saçları her gün koklayacağım Köyümün çevremin Ayşem'in kokusunu duyacağım Şu mendilde de terimi yo, yo, Hayır hayır Terimin yanında gözyaşlarımı sileceğim Ah çekeceğim içimi boşaltacağım Seni çevremi köyümü görür gibi olacağım her şeyi gerçekten... ...her şeyi yeniden yaşayacağım Ayşe. Ya ben Murat? Sen de benim anılarımla teselli olacaksın Ayşe. Tanrı gecinden versin de... ...gücünden vermesin Murat. Dediğin olsun Ayşe. Benim de en büyük dileğim budur Tanrı'dan. Sen anlayışlısın. Sana verdiğim bu... ...bir tutam saçımla ne söylemek istediğimi... ...anlarsın Murat. Anlarım anlamaya. Değerlendirmeye çalışacağım. Kızın saçlısı... ...sekinin taşlısı... Öküzün inek başlısı. Köyümün köylümün bu değişini ve seni hiç unutmayacağım. Ben de seni. Sana sık sık mektup yazarım Ayşe. Ama... ...şey... Ya ben okuma yazma bilemem ki. Bilseydim yazardım Murat. Öğrenirsin be Ayşe. Yeter ki iste. İstemekle olursa hiç şüphen olmasın. Yaparım. Olur elbet. Neden olmasın? Senin gibi güzel, senin gibi akıllı bir kız istedikten sonra... Öyleyse yapacağım bunu... Yazdıklarını okuyup... Yazdıklarımı okutabilmek için... Öğreneceğim okumayı yazmayı. Horozlar bir şey söylemiyor mu Murat? Gevezelikleri üstünde bugün onları. Hayır... Sabah yaklaşıyor da ondan... Belki de ondan ama ne yaparsın... Nasıl edersin? Hey, Kelem var... Hı? Birisi geliyor... Kim ona dersin Murat? Şey, bilmem ki ama canım ne? O korkuyorum kalbim duracak Murat. Dur canım hele dur bakayım Ayşe dur biraz. Basıldık Murat. Basıldı. Murad'ın hazırlığını mı yapıyorsun böyle vedi vedi? Yavrumun çantasını hazırlıyorum döndün Neler koyuyorsun bakalım asker çantasına? Neler konur asker çantasına bilmez diyesin ya bire döndün ah, ah, Bilirdim bilmeyemme oğlan kız tükettikten sonra hepsini unuttum gayrı teslimi. Evde bulunandan elde bulunandan koyuyorum döndün bir şeyler unutma bakalım ee, iki kat iç çamaşırı koydum Mendil, çorap, iğne, iplik gibi şeyleri de unutmamaya çalışıyorum işte ne? Kuru üzüm, ceviz içi gibi çerezleri de bolcana koy teslime ha, Onları ayrı bir torbaya koyacağım Kuru üzüm, ceviz içi, nar, elma kurusu Ayva gibi Hı. evimizde bulunandan ayırdım şöyle haylice İyi etmesin, iyi etmesin. Hani ya, Mustafa nerede? Ha, şöyle konuyor komşuya çıktı. Hani sen pek yabancı değilsin döndün yine. Elbette değilim. Elbette. Murat sizin olduğu kadar bizimdir de. He, he yavrumun haşlı biraz eksikçe de. Olur, olur. Her zaman iki iyilik bir arada bulunmaz. Ha, bak bak işte Mustafa da geliyor. Ah <gülüyor> iyi adam <gülüyor> sözünün üstüne gelirmiş. Hoş geldin döndününe. Hoş Aşbildık Mustafa. Ee, gittiğin yerden eli boş dönmedin ya. Yok esikli yok. Ee işimiz oldu he. Oldu oldu. Hane olan nerede? Ee, şöyle Emmiye dayı Allah asma da gitti. Gözümde iyi göremiyor ama şu gelen o değil mi ha? Ha o o <gülüyor> yavrumun e, koç Murat'ımın ta kendisi döndüninesi ya. Tanrı cümlenin evladını korusun da, yanı sıra bizimkini de Öyle Mustafa öyle, inşallah kuzum inşallah. Aslanım, yiğidim, anan kurban olsun senin çam dalı gibi boyuna yavrum Eşe dosta uğradın mı oğlum? Uğradım baba Hani arkadaşlar hazır mı? Hepsi hazır Hani sen ne yaptın anne? Aa, ben de hepsini hazırlıyorum kuzum. Yolun açık olsun Murat yavrum. Deline sağlık döndüğüne ver elini öpeyim. El ay, penlerin ay. sağ olsun. Tanrı yolunu açık, ömrünü uzun, düğününü güzün eder inşallah. Dost ediyor olur inşallah. Eh, eh, bu basul günleri bir görse... Sağ olan hepsini görür Yeter ki can sağ olsun Mustafa ee, Kimlere uğradın yavrum? Herkese bütün ısımlara uğradım ana Hiç kimseye unutmuyordum oğlum Sonra gönül koyar bunu konu komşu Yok baba yok herkese uğradım E etmişsin kuzum e etmişsin dünyada eğlik gibi var mı hiç? Ee, o hasta teyzene de uğradın Değil mi Murat'tı? Tabii tabi hem önce ona uğradım Yarım elma gönül almaymış aslanım Döndün ileride de uğramıştım ama bulamamıştım İyi oldu burada buluştuk. Evde kim vardı yavrum? Ha? Ayşe vardı döndenine. Analığı denen o yedi denizin dışarı attığı yok muydu evde? Yalımız aşam vardı evde. Aa, şey, ay, hani ay. ne yaptın elindeki işi teslime? Ee, tamam tamam bitti Mustafa tamam. Ha? Bak otobos geliyor hadi çabuk ol Gel gel yardım et de şunun ağzını bağlay verelim. Ver gel. ben bağlayayım anacığım Al kendi elinle iyice bağla yavrum Aceleye Al. gelip de bir şey unutulmasın ya, ya. Acele işe şeytan karışırmış Durun bakalım acele etme ee, Ben bir şey unutmadım sen çocuğun harçlığını verdin mi? İyi söyledim vermedim Ya ne duruyorsun? Vakitle ver de iç cebine iyice yerleştirelim Hem de para koyduğunuz cebin ağzını iyice bir dikiverin teslimi İstemez cebimi dikmeyi döndün yine yo, yo öyle deme kuzum El delisiz yol çalsız olmazmış Kurbete gidenin işini tanrı bilir Yolda sokakta bir yaramaza Bir uğursuza çatarsın kuzu Belli olmaz her şeyi başta bilmek gerek Murat Doğru oğlum doğru Biz işimizi sağlam yapalım Koyun cebine yerleştirin Her şirin, da ağzını iyice bitelim Ver elini öpeyim anacığım Gel ben de senin koca gözlerinden öpeyim, koklayım, topak Murat'ım. Babacığım, <gülüyor> sen de ver de elini öpeyim. Gel aslanım, gel yiğidim benim, gel, gel aslanım. Hadi Murat, dubatelli uzun saçtan mı ayrılamıyor? Bire kardeş hadi. Hadi hadi, hadi, hadi bakalım. Dur. Dursunu yukarı koyalım oğlum. Heh. Tamam baba tamam ha, öyle yapalım. Yolda yiyeceğin şeyleri kolaya koy. Koç burunlu Murat'ım. Sürmeli yavrum benim. Tamam oldu anacığım oldu. Gel gel son bir daha koklayayım kuzum. Oh. Siyek teke gibi kokan. Terini sevsinler ana kuzum. Hadi, hadi Murat. Hadi Murat yürü bakalım. oğlum. Güle güle Sevsin anacığının Biricik andacının Topak bileklerini <gülüyor> Beni her gören Anama benzetir Tıpkı anasının burnundan düşme derler Anama çok mu benzerim ebeciğim? Ah ah Tıpkı sana benzerdi Anacığızın da kuzum Alı yeşili solmadan Şu dünyada gülmeden Çiçeği burnunda gelinken Gitti yavrum ah Anacığım bir resmi bulunsaydı Ah oh, Kimin aklına gelirdi köylük yerinde resmini çektirmek bire yavrum. Her neyse. Ölenle ölünmez kızım. Hem sen hadi pek gecikme. Neden ebecim? Şimdi olmaz olası analığın ünlemeye başlar. Hele ünleyinceye kadar duralım. He şey. Ha, söyle bakalım. Bir şeyler geçiyor olmalı senin içinden. Nasıl da bir anladın ebeti? Bu saçları değil, men de ya kuzum. <gülüyor> Kızmazsın değil mi? Kızacak bir şey değilse kızma elbet. He, şey, hani. Hadi söyle, söyle, hadi söyle. Murat askere giderken damlarının arka köşesinde kulağına eğilip de bir şeyler söylemişti, değil mi ebecim? He, söylemişti. Söylediklerini ben de duysam cici kebecim he. Hı. Çok mu gerekli kuzum? Hadi ne olursun söylediklerini bana da anlat ebeciğim. Söylersem ne yapacaksın bana? Ne istersen yapacağım. Şurada öl de orada öleceğim. Aman tövbe de kuzum tövbe de. Hadi öyleyse söyle ebeciğim. Şey dedi. Ne ebeciğim? Cicik ebeciğim. Tatlı ebeciğim. Şu dünya ikiye bölünse. <gülüyor> dünyayı bir yana Ayşe'yi bir yana kosalar. Sarayebecim. Yine de Ayşe mi isterim döndüğünü ne dedi? Sen ne söyledin tatlı ebece? He, saa esen eskerden dönde gerisi kolay dedim. İyi söylemiş miyim? He, iyi söylemişsin, hoş söylemişsin. Cicik ebece, tatlı ebece, piricik ebece. Hey gidi gençlik hey. her şey ne kadar da toz pembe görünüyor. Hiç doyup usanılmayacak sanılıyor bu işlere Ama Ne var Neden amma dedin becim Murat yalan söylemez cicike Yok kızım yok Murat iyi çocuktur Aslan çocuktur O halde ebeciğim Analığın olacak o yedi beladan korkuyorum kuzum Ne yapar ne eder dersin becim Kork Allah'tan korkmayandan kuzum Dile her şeye döner Elinden her türlü kötülük gelir kızım Boynu dokuz üzerinden kırılsın inşallah. Ne harman yeri dişlemiştir o. Ne cadıdır o bilemezsin kızım. Babam var ya ebecim. Ağaca çıkan keçinin ağaca çıkan oğlu olurmuş. Anası da öyleydi onun. Hiç kimsiyi dinlemez o yavrum. Yani soy çekme yedi beladır onlar demek istiyorum kızım. Ayşe! Ayşe! Nereye Nereelerde? Uh, yere sen batarsın da adını koyan da olmaz koca köyde inşallah. Hadi çabuk ol, çabuk ol. Şimdi vardın mı saçını başını yollar sonra. Ayşe, Ayşe. Olmaz olası Ayşe. Hadi seyirt kızım, hadi, hadi. Ayşe, ay Hadi bakalım öteki odaya geçsen kız Neden? Neden ellüğün köründen Biz babanla başka şey konuşacağız Her zaman yanımda konuşuyordunuz ya Keyfimin kehyası mısın kız Bu kez de yanında konuşmayacağım Benim işim yok öteki odada Tut kopasıca çeneni de Hadi defol öteki odaya diyorum sana Gideyim de soğusun için Kim bilir neler konuşacaksınız arkamdan Ne oluyoruz ki? ...benim anlamadığım bir şeyler dönüyor ortada. Görmüyor musun Osman? Her şey önünde oluyor. Canım dur bakalım Fatma. Durması var mı Osman? Kopasıca burnu kızarmaya başladığı için... ...baksana çalımından hiç yaklaşıyor mu yanıma kızıyın? Canım bunda büyütecek bir şey yok ki. Daha ne olsun? Kapıyı suratıma çarpışına baksana. Vallahi bir gün uyurken gelip boğazıma sarılmasından korkuyorum. Allah Allah. Allah Allah. Aklına gelene de hele Fatma... Çocuktur ufak tefek suçu olacak elbet O yaşta hepimiz öyleydik Hangi çocuk Osman hangi çocuk Onun yaşıtlarının çifte çifte çocukları bile var Ben onun gibiyken ikinci kocamdan altı aylık gebeydim Altı aylık ya. Sana bakma sen de küçük yaşta evlenmişsin de Başın göğe Hı, Erken yanan ocak küllü olurmuş Kız çocuğunu gözü açılmadan Baştan atmak gerek Osman Sonra kızını dövmeyen dizini dövermiş bunu bil Öyle söylenir ama Amması mamması yok Osman senin kızıyın da evlenme tabı geldi Bütün bu çalımı cilvesi de ondan Ne demek istiyorsun şimdi sen? Kızın er istiyor Gayrı Osman ah. Er <gülüyor> Ne yapalım yani şimdi? Sokağa çıkıp da kızımız er istiyor diye Tellal mı bağıralım istiyorsun? Gerekirse da Osman Büyüdü artık Şimdiden sonra ön eteği arka eteğine düşman oldu Çeşmeye su getirmeye bile korkumdan gönderemez oldum billahi Kırk <gülüyor> yıllık serciye vicivi İyice öğretmeye kalkmayalım. Senin diliğin altında bir şeyler var Fatma. Söyle de bir çözüm yolunu arayalım hey gidi. Demir tavında dövülür. Güzel çağında sevilirmiş. Bu kızın da zamanı geldi. İlk isteyicisine hemen verelim diyorum Osman. Ne oldu? Kulağına bir şeyler mi üflediler? Eh kulağıma üfleyenler de eksik değil hani. E duyalım bakalım şunu. Neyin nesiymiş? Hüsmen dayı istiyor kızını <gülüyor> Hüsmen dayı mı dedin? <gülüyor> Bakıyorum da kayınbaba olacağını duyunca birden değişi değişiverdin Osman Nasıl yani? Ne bileyim yüzün verdi birden Kaynana olmak kayınbaba olmak güzel şey tabi ama Amması da neymiş öyleyse Damat he? olacak herif benden 5-10 yaş büyük de İyi değil mi? Oturuk duruk adam hem yaşlı erkekler avrat kıymeti daha iyi bilirler Osman Belki öyle ama işin bir de başka yönü var Afatma. Benim başka yönlerine aklım ermez Osman Ehe, Aklın erdiğini söyle de onu yapalım bu kız evden gitmeli. Gitmezse ne olacak? O zaman ben giderim bu evden. Canım. <gülüyor> Peki, pek öfkelenme bakalım. Keskin sirke küpüne zarar verirmiş. Kavgayla dövüşle yapılan işin sonundan hayır gelmez. Dalaşmaktan usandım, bıktım artık. Her gün kavga, her gün dövüş olmaz. Ya bu kız çıkacak ki ya ben. Nere gideceksin? Gümüş damlası gibi bir hayli çocuklarım var Bunları koyup da nasıl gideceksin anlamıyor. Ne olacakmış Ben daha onlar gibi çok çocuk anası olurum Canım gel aklını başına topla da otur gelin Hayır hayır Ya bu kız gidecek ya ben Canım otur önüne dedim sana Fatma Aha gidiyorum bile Osman Şimdiden sonra oğlunla oba kızınla komşu ol gayri Allah Allah Dur dur bakalım canım Dur hele ortada fol yok yumurta yok Gidip gelecek ne var şimdi Çok şey var Osman çok Gidiyorum gayrı, gidiyorum! Gözünü severim, etme! Tut, elleme, tutma, tutma atma. diyorum sana! Şey, Allah, Gideceğim Allah, ben! Allah. Koyver e, yakamı! Koyver! Ya, dur, iyice, i̇yice durdur, gidelim. esikli durulur! Hayır, dur bu evşimden durulur. sonra haram oldu gayrı bana! Allah Allah! Aleyküm <gülüyor> Aleyküm selam Aleyküm <gülüyor> selam Hiç bastığın kapı değildi Hayırdır ha? inşallah Hüsmen dayı ee? Altın kapının ağaç kapıya işi düşermiş Osman. Yani ha. sen zenginsin kapıyın eşikleri altından... Yok. ...biz bu karayız bizimkiler de ağaçtan ha Hüsmen <gülüyor> Dayı. Seninkini de altından yaptırırız Osman, acele etme. Ba, sağ <gülüyor> ol ama, yani. Kurta zormuşlar, boynun neden kalın diyor. Esrahtan'ın Şu... kara böcünün de boynu kalın olur hani. Ah, ah, ah. Sonra Hüsmen Dayı, Kurt sonra. Kurta da kendi işimi kendim gördüğümden demiş. <gülüyor> Kıssadan hisse. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kurtun dediği gibi Ben de kendi işimi kendim görmeye geldim Hoş geldin ee, Safa geldin ol, Hüsmen dayı Senin gibi bir konuğun başımız üstünde yeri var Hay ömrüne bereket Fatma gelin ömrüne bereket Uzun lafın kısası Bundan böyle bu evin bir horantası da Ben olmak istiyorum Yani ee, Hüsmen dayı Efendim yani ki Allah'ın emri peygamberin kavli üzere em... Kızınız Ayşe'yi istemeye geldin ha? ha. <gülüyor> <gülüyor> ne? Oğlanın birisi mi? Yoksa torunlarına mı ha? Özüme Osman, özüme. <gülüyor> demek özüne ha? Ha, ne demek istediğini anlıyorum. Her şeyi açık seçik konuşmak için yalnız geldiğimi baştan söylemiştim. Karı koca ikiniz de şimdi beni can kulağıyla dinleyin bakalım. Kulağımızı şimdi... verelim Osman. Tamam. Tamam Tamam. ...bu kızı bana verirseniz... ...dört odalı bir evle... ...istediğiniz kadar tarlayı üzerinize tapu ettiririm. Oh, tamam mı? Duyuyor musun Aslan? Ayşe'nin boynuna altın... ...kulağına küpe... ...kollarına burma takar... ...her istediğinizi yerine getiririm... ...bu da tamam mı? Ellerin yumruk <gülüyor> kadar kızlarının talihine bak hele... ...ben üç tane koca değiştirdim de... ...hiçbirisi parmağıma bir ibrişin ipliği ibris bile bağlamadı... Ee, ...zarar <gülüyor> yok zarar yok... ...dahası da var Fatma gelin dahası... <gülüyor> ...dahası da mı Bak sana <gülüyor> Osman dahası var. ...duyalım bakalım... ...pekala sizi de yoksulluktan kurtaracağım... ...istediğiniz kadar mal mülk sahibi olacaksınız... ...her türlü yiyip içeceğiniz bucağınızda bulunacak... ...oh yok, tamam kapımızdan gidecek zaten... <gülüyor> Hayır. Ya Bundan böyle siz ele değil El size muhtaç olacak ya. Böyle bir şey olur da Belki bizim de karnımız dayar yüzümüz gider Tabii sizi yokluktan kurtardığım gibi Kızınızın da elini sıcak sudan soğuk suya vurdurmam Yediği önünde yemediği arkasında olur e Bir de bir daha yemez Bir giydiğini bir daha giymez Tabii Peki, varlık ha? olduktan sonra her tabii. şey olur elbette Tevellüt kaç Müslüman dayı tevellüt ha? Ha? Tevellüt dedim. Yani tevellüt ne diyeceksin tevellüdü? Nüfus memuru musun? Tut ki doğsan üç, ne olacak? Ya? <gülüyor> yaş yetmiş, iş bitmiş desene Hüsmen Fazla dayı. Fazla karıştırma yaş meselesini. Allah Allah. Şimdi iyice etraflıca düşün, sonra son sözünü bana söyle Osman. Uzatma. İyi Hadi. düşünüyorum. Ha. Hem de çok iyi düşünüyorum Hüsmen dayı. Kapına gelen nimeti tepme. Bir daha böyle bir devlet kuşu kapımızda mümkünü yok konu. Mümkünü yok Fatma De hele şuna Kapıya de. Kapıya gelen nimet... Devlet kuşu, he? Tabii, ne isterseniz yapacağım. Ayşe karım, Fatma kaynanı hanım... ...sen de kayınbaba Osman'a ben olacaksın. olacaksın. <gülüyor> ha? Hadi, hadi söyle. Ayşe karın... Ha? Fatma hanım tamam. Osman da efendi. Her evet efendim. evet öyle öyle olacak. Yeter ki siz bu işe hey edeyin yeter. İyi iyi bir fırsat. Üstümüz allık karnımız ekmek bulacak. Yüzümüz gülecek. <gülüyor> Sen efendi ben de hanım olacağız. Elbet bunun <gülüyor> hiçbirisi gerekmez ba eksikli. Bak hele şuna bak şu inada bak. Aa. Ama iyice düşün Osman. Ya, iyice düşün. O öksüz kimsesiz bir yetimdi. Anasının biricik kuzu suydu. Öyleydi ama şimdi büyüdü. Yedi yılına yetip büyüğü bitti. Biz vermesek kendisi gidecek üç gün sonra Osman Değil mi Bucakta ya? un dengi olacak değil mi? Tabi bir an önce yerini buldurmak gerek elbette ha. canım Ne bucakta un dengi yapacağız Ne de kapıya kap koyacağız Madem öyle de bu fırsatı neden kaçırıyoruz ha? ya Osman Nereye gitse büyüyen kız evlenecek değil mi Evlenecek ama evet. bir işin yönü var Yakışığı var Hüsmen dayı Canım bunun Bundan yönsüz mi? yakışıksız yeri neresi Osman Yakışıklı canım? bir yerini söylesene Fatma İlkim belki böyle görünür ama Kadın sıva çamuruna benzer. Nereye atsan tutar Osman <gülüyor> İyi söyledin Fatma gelin. <gülüyor> Benim malım, mülkümün içinde bal mumuna döner o korkma sen. Bir iki tane de çocuk oldu müydu. Ondan seriosa gerisi. Onunla uğraşırım. <gülüyor> ben böyle. kızımı sıva çamuru yapmak istemiyorum. Servetinde de, <gülüyor> sen de bana gerekmesin Ben bu kızla bir evde olamam gayrı Osman. Ne demek istiyorsun ya? Yani? Durun canım, durun. Hemen öyle kavgaya başlamayınreceği. Bu kısmeti Doğru. kaçırmayalım. Hem kızın hem de biz yokluktan ...kurtulalım diyorum ha? Osman. Senin aklının yatmadığı yerler var. Eliğin hamuruyla erkeğin içine karışma Fatma. Canım. Sözün kısası. Ya benden ya da ondan vazgeçmelisin Osman. atma gelin etme ha. canım etme. Böyle kesip atma hemen. Kavgasız dövüşsüz halledelim şu işi canım. Daha açık konuş Esikli. Daha açık konuş. Ya bu kızı vereceksin... Ya da beni boşayacaksın. Allah Allah. Madem öyle istiyorsun boşuyorum seni. Ama <gülüyor> ne ettin bir Osman dur. Benim için evinizi barkınızı yıkmayın Ben el etsem ellisini hem de dua tellisini bulurum dur. Boşa beni, boşa beni. Boşadım seni, anladın Osman, mı? Boşadım seni. Sen takma. 18'e <gülüyor> kadar boşu diyor Allah'na. Dur efendim, dur. Bak hele şunlara. Durun deyince duyulur canım. Allah Allah. <gülüyor> misin? Gecenin bu saatinde ne istiyorsun? Canım ben, benim. Hüsmen, Hüsmen. Aç kapıyı Fatma gelin, aç. Korkma, insan Hüsmen dayısından korkar mı? Aç şurayı. Ha, Hüsmen ha. dayı. Ha. Ben ya, Hüsmen dayı Hüsmen. Konu komşu duymadan aç kapıyı. Ha. <gülüyor> Ulan Fatma Bizim kız Ben seni cesur bir kadın bilirdim ama Meğer korkak mısın sen canım Niye açmadın kapıyı Birden kavrayamadım Sonra gecenin bu vaktinde bilen bilir de bilmeyen başka bir şey sanır Hüsmen dayı e, Doğrusun ama gecenin bu vaktinde Kim kime tumtuma canım Bir aksilik olur mu olur Hüsmen dayı hani? e, Olur mu olur orası da doğru ya Ağaçtan yukarı yol ya gider Hoca şey. <gülüyor> merhum söylemiş Neyse <gülüyor> Şey Ağzımızı çuha say, batma gelin. Al bakalım şu emanetimi. Neymiş bu çıkındaki? <gülüyor> Oo, bir Atınca hayli bu. de ağır. Açınca göreceksin. Aç bakalım. Oo, altın. O altın bilezikler, kardanlıklar. Baba oh, bunlar ya. da küpe. Yavaş. Şunlar yavaş. da sarı sarı liracıklar. <gülüyor> yavaş yavaş. Delaştan mı bakalım? Nasıl? Beğendin mi? Ha? <gülüyor> gitti mi Fatma gelin? Ben ha? beğenmedim desem sen inanır mısın ki Hüsmen <gülüyor> Şu işimiz kazasız belasız istediğimiz sonuca varırsa Daha sana neler alacağım Fatma gelin neler? Yani şimdi neler? bunların hepsi benim mi? Yoksa Ayşe'nin de var mı bunların içinde? Ha? Yo bunların hepsi senin canım Ayşe'ye takacak başka şey. nelerim var neler sen karıştırma al bunları koynuna Ellerde görür de imrenirdim de. <gülüyor> <gülüyor> Demek ki benim de kısmetim de varmış <gülüyor> Bundan böyle benim de kollarımda bilezik... ...kulaklarımda küpe... ...imanımda sarı liralar ha. Öyle olacak ya elbet elbet... ...ben sözümün eriyim ya Fatma gelin... Doğru, işte ya. mal meydanda hüsmen dayım... <gülüyor> Üstüne de inşallah bir takım... ...güllü basma, başına yazma... ...ayağına yüzü parlak kundura... ...beline kaburcaklı kucaklı alacağım Fatma... ...hiç sen merak etme delaytan... Tanrı galiba. daha çok versin... Amin. Gökten cümleye. yağsın yerden topla... Cümleye cümleye evet... Bunların hepsi olacak. Şimdi ısır, biz asıl işimize gelelim Fatma gelin. Ne yapalım? O, şu, Nasıl hı? yapalım? Ne düşünüyorsun? Tı tı, yavaş telaşlar. Ben hepsi hesapladım. Koştum he. biçtim. Osman ne zaman gelecek? Sen onu söyle bakayım bana. Osman kentteki analıktan bacısının yanına gitti. Yavaş, yavaş. Bugün geldim dese hı. bir hafta gelmez. Canım çıktı onu oraya yollayıncaya kadar. <gülüyor> İyi ettin. Ben de bütün hazırlığı yaptım. Yanından tezi yok. Bu işi kurtaralım diyorum ediyorum. Ben de gerekli hazırlığı yapayım. Güzel Has it any? Çamaşırlarını hazırlar Saçını başını yur bohçasını hazırlar <gülüyor> Ellerine sağlık Bütün bunları yaparken sakın hiçbir şey sezdirmeyesin Allah o kadarcığını başarırım canım Yeter ki sen dört başı mamur gel Hüsmen dayı. Canım ben değil dört başı mamur Sekiz başı da mamur geleceğim Fatma gelin <gülüyor> <gülüyor> Sen benden yana tasalanma Sen de burası için tasalanma Hüsmen dayı, Öyle ölüyse mesele halledildi Ben fazla kalmadan artık buradan gireyim ha? Sen bilirsin Hüsmen dayı, hadi Peki hadi hoşça kal yani Altınların armağanların hayırlı olsun Senin Bakma de gelin. işin uğurlu ağırlı olsun dayı Dostları ağlatıp düşmanları güldürmeyelim de inşallah Yo, Dost ediyor olur inşallah. Inşallah, inşallah Köpeklerin ürdüğüne göre geliyorlar olmalı Vakit de oldukça ilerledi Kazasız belasız bu işi bir bitirebilseydik Dünyada başka hiçbir muradım kalmazdı ha, Geldiler Kapıyı çalmadan ben açayım Konu komşudan uyanan olmasın bari Çok mu beklettik Fatma Gelin? Vakit de oldukça ilerledi Evet, herkes yatsın, Ortalıkta ele yak çekilsin diye bekledik biraz. Kaç kişi varsınız? Ha? Ha? Biraz arkalıca gelseydiniz bari Yusman'da. Tabi, tabi canım yalnız gelir miyim? Dört kişi geldik. On dört kişi de evin ötesinde, bu bek suda bekliyor. Hey, hey, bir evet. aksilik olmasın da bari. Yok yok, buradan çıkarırsak gerisinden korkmasın. Dokuz gün adamı da üstümüze gelse alamazlar elimizden hiç korkmasın. Durmayın öyleyse, zaten olur. vakit çok geçti. Olur olur bir dakika sen. Hey. La, para bakın benim <gülüyor> Neden saklansınlar Hüsmen <gülüyor> dayı? Hani, <gülüyor> dayı? Neden saklanıyorlar Hüsmen dayı? Neden? Canım, hani bunları böyle silahlı bıçaklı görünce yüreği kopar ne de olsa toy bir kız yaz korkar ne olur ne olmaz. Öyle ya mi? olur mu olur? Ya, ya, ya. Bunlar ne Bunlar, böyle? Hı? <gülüyor> Pamuk, bez, ip, sap gibi şeyler işte e, Ne olacak bunlar? E, canım bağırıp çağıracak olursa ağzına bununla takacağız onları Oo, Bak bunları <gülüyor> iyi düşünmüşsünüz Gün görmüş adamın hali başka canım Yavaş, e, Biz bu saçı sakalı değermen de artmadık Fatma gelin Sen yavaşça gir içeri Hüsmen ee, dayı hadi Olur olur olur ee, şey, e, Fatma gelin Sen de o diğerden içeri gir de Şöyle sessizce uyandır bakalım Fatma hadi. Olur Hüsmen dayı olur. <gülüyor> Ben işaret edinceye kadar hiç kimse çıkmasın saklandığı yerden tamam mı? Tamam, tamam. sen hiç merak etme. Hey, peki sus sesim gel. Şşşt Ayşe kız. <gülüyor> İyi uyumak için dünyaya gelmiş. Ayağından alıp sürürsen haberi olmayacak. Yavaş <gülüyor> ol Fatma. Uyku sersemini olun olmaz. Ayşe <gülüyor> kalk sabah oldu kız. <gülüyor> kalk sabah oldu kalk gayrı kalk. Yine ne istiyorsun benden? Kalk canım, diyorum. Gecenin bu ne var? Kalk diyorum sana kalk. Demin yattım daha gözlerim acılmıyor. baksana. Uygu ne tatlı Kalk aç gözlerini etrafına bak şöyle bir. Canım hiç kalkmak istiyor mu da? Karpuz da yata yata büyürmüş. Sen de yata yata büyüdün iyice. Hadi fazla civle yapmadan toparlan diyorum sana kalktım işte. Ne istiyorsun gecenin bu vaktinde? İyi kalk doğrul yataktan. Şöyle elini yüzünü savuk suyla iyice yıka da gözün gönlün açısın hadi. <gülüyor> aa, aa! hadi yut. Sakallı birisi. <gülüyor> Aman korktum. Korktum. <gülüyor> Kız deli düve gibi bağırıp durma. Gözlerini aç da bak iyice. Görmediğin birisi değil ya. Ne varmış korkacak? Ya yavrum gözünü sildi. İyice bak öyle Ayşe ne var Korktum. Korkuyorum. Ayol Korkuyorum. Olsun. Ağzını üstüne durdurma şimdi. Ne varmış korkacak kız? Çıksın bu mezar kaçkını evimizden çıksın. Korkuyorum. Peki yav, hey peki Allah yavaş, dur dur Fatma gelin, Yahar gel, yavaş, yavaş. Her gün önünden gelip geçtiğin Hüsmendaydan korkulur mu Ayşe yavrum, kuzum? <gülüyor> Uyku sersemliğine tanıyamadın mı yoksa Ben Hüsmenday'ı şöyle beri yanaş bakayım, yanına <gülüyor> gel, saçların <gülüyor> ne bu? Dur Ayy, canım, dur gördüm. yavrum, dur, ne korkacak sen ne, sen var? Sen ne var, dur, dur. sütü bulduk. Sen etpsizliğine bak şunor, kocaman ya. adama dilin nasıl böyle tu söylüyorsun bunları kız? Şşş, Fatma, gelin, ilişme, İlişme oh. değme hatırına çocuktur söylediklerinden pişman olur olacak canım, dur hele, dur. Kız, Şimdi ağzını topla do hele, de dur, de. dur Sana yavrum, izme. dur huzur, ah, dur yav. Yutaran sor ağzını. Ah, şunlardan kim? Nerede? Hey, Ay, Elin zobularını ısmarlar be. getirtirsin, şimdi de doğruluk paslasına seni gide alçak seni be, be, be. Kalk, be, be. Kalk. kalk bakalım kal iftira düzmece iftira sussun gayrı bu hüsmen dayı sussun Peki, oğlum biliyorum biliyorum hiç basma adamım yakalayın yakalayın yakalayın yakalayın yakalayın yakalayın yakalayın yakalayın kırır. <gülüyor> Topunuzun sürdürürüz. Ee, e, dur, dur, dur, yavrum. Büşeme bak hani bizi koşup be Saçını yavaş, yavaş. toparlayın. Yavaş. Beliklerinden sıkıca sarılın yavaş, ha şöyle. Yavaş, yavaş, yavaş. Yavaş. Ağzını kapayın. Basınaklamo bize ağzına. Tamamdır. Tamamdır. Ayağa kaldıracak Pammutuk. edep. Dur, dur, Aman, oğlum aman bir yerine kırılıp incitmesin. Aman yavaşla. Korkmayın yavaş. Kaba yere. Duran, duran, Ulan ağzını tıkar! Kambuğu de! Kambuğu du, de! Bambu de. Evet, dur da, yavrum! Dur Zorla kuzum! Dur! Beni. Dur yavrum! Hmm. Dur! dur. Kapıya nasıl da sarıldık! Bak, vurun koluna vurun! Ulan kuvvet! Bilal! Kolu kopa sıcağı ya, vurun! Kan çıkmayacak! Neresi rast gelirse vurun vurun! Aman bir yerine iyi git Ali yavaş vur Ali! Aman yavrum! Aman yavrum dur kuzum! Ayça bitti, bitti, gideceğiz Yumruk kadar bir kız bunca insana baş geliyor Görüyor musun uşak? Basın ağzına elinizi geçene Susturun şunu Köyü ayağa kaldıracak hızı Hadi Aman bir yere incir Amma da tatlı uykuydu, ha? Aç kapıyı müjdem var Mustafa. Aç. Bizim Kadir'in sesi hemde Mustafa. Onun ki, onun ki. Açmazsak şimdi kapıyı yolumuzda o yüz söz. Ah yürü yürü yürü yürü aç. Ay. ...insan şimdiden yatar mı be? <gülüyor> e, herkesi sen... ...kendin gibi karadan kaçar mı sanıyorsun? Sen Kader... kaçma da başın göğe eğirsin bakalım. Ha? Neyse neyse. Birbirinize çalım yapmayı bırakın da... ...ne var hayır mı şer mi Kadır kardeş? Müjde almazsam söylemem teslimi. İstediğim müjde olsun. Bire Kadır. <gülüyor> İyi yedi değilsin sormadan söyleyemiş. <gülüyor> Bezinkarlı dizincanlıyken söyle bir bildiğim varsa. <gülüyor> müjde mi isterim dedim ya. İstediğim bir atınan bir deve değil ya. Bire <gülüyor> <gülüyor> Altı üstü bir kilo lokum bılahir, bir kilo da helva Mustafa. <gülüyor> İsterse iki kilo olsun. Ha şimdi oldu öyleyse. Gözünüz aydın. Ha? Aydınlar içinde semdol Kadir. Oğlunuz geldi. Hoş geldin Murat. Esat mı? <gülüyor> Böyle şakı olur mu? Esat esdi mi? Ah, hani hani nerede ya topak Murat'ım? Kentte, yarın gelecek. Bugün yavrum, yarın yavrum. yolunu bekleyip duruyorduk zaten ah ya, Hay ayağına diline sağlık Yavrumu gözünle gördün mü Topak Muratımı Nasıl Kadir kadar? Nasıl olacak maşallah tosun maşallah gibi ya yavrum, Köye yavrum, gelmeden yavrum. bir nazar boncuğu hazırlı oğlana teslimi Anası kurbanlar olsun kuzusuna Hükümetin ekmeği çok iyi yarar zaten onların soyuna Babası da askerden döndüğünde şöyle yargınından yarılıp gidemedi. <gülüyor> Akça akıl, esvap da yürüyüş öğretir denir ya. <gülüyor> Murat da öyle ketebeli. Üstündeki urba öyle ağır, öyle yakışmış ki. <gülüyor> Hanı ne kadar anlasam az bizim kız, az. Güzele ne yakışmaz emmisi. <gülüyor> Zaten sürmeli koç gibiydi yavrum, yavrum. Bir etek para yolladım Kadir. Gelirken tepeden tırnağa ketebeli giyinsin gelsin <gülüyor> diye. Öyle ketebeli gelmeli ki hani. Öyle ki <gülüyor> düğünlerde bayramlarda söylenip teslimenin oğlunun askerden geldiğini yıl diye e, tarihlere geçmeli Aha. Kadir. Ee, oğlan ya. tam ha. dediğin gibi fiyakalı geliyor teslime. Şimdi tek bir arzum kaldı ayrı Kadir. Bir an önce ateşini yakıp Dumanını tüttürmek değil mi? Aa, eşin dostun yardımıyla baş gözetmek etmek bizimkine Ay, Şöyle eli yüzü pak, Helal süt emmiş Yavrumun dengi birisiyle hani Günleri gösteren tanrı o günleri de gösterir elbette ee, eksikliği. Aklı avrat yiğidin kısmetine çıkarmış. Şansı yardım eder de kafasının dengini bulur inşallah. İnşallah. Ya. Bu kadar olduktan sonra anası ona nar seçer gibi kız seçer Kadir. Allah güvenirim sana teslimi. Hadi sen durma Mustafa. <gülüyor> ne yapalım nasıl bir hazırlık olsun Kadir? Bence davulcuyu zurnacıyı önce ayarlayalım Mustafa. Ha, ha. E, sen böyle işlerden iyi anlarsın Tamam Kadir. ben ne derseniz hazırım. Yavrum öyle çansız deve gibi köye girmemeli Mustafa Elbette teslime elbette En iyisi en şereflisi azılsa onu yapalım Çifte davul çifte zurnayla karşılayalım Çifte kurban keseceğim yavrumun tırnağına Biz fazla geç kalmayalım kardeşim. Hadi hemen çıkalım Mustafa Düşerim öyleyse Hadi, hadi bakalım ah. Geliyor, yiğit Murat'ım, aslanım geliyor, geliyor. Geliyor, geliyor. bak ağırlık <gülüyor> yediğinden çıktı koyun otobüsü. İçinde benim burun oğlum, torun oğlum da var yavrum. o oh, oh, oh. yurt görevini aslan gibi yaptı. Şallah şerefle geliyor doğup büyüdüğü köyüne. Davulcu tokmağını pekçe vursa gayrı ha. <gülüyor> ya, ya, ya, ya. Kadir, ha? sesleri ver de coşsun artık bu herif. Olur, Ulan sünnetçi beki, ulan sıkılır davula be. karışsın şu iki dağın arası, davulun derisi patlar diye mi korkarsın de? Derisi patlarsa iki tane kurban keseceğim, veririm birisinin derisini, yeter ki şimdi yüzümüzü ağrısın, Dosta düşmana karşı. Ah şöyle, ne hünerin varsa dök ortaya, kırk gün av olur, bir gün tav olurmuş, işte bugün de sizin tavınız. <gülüyor> Ne güzel teslimi haplarınızdan bahşiş koparabileceğiniz bir tavuğu yakalamışsınız. Gözünüzü açın. iyi değerlendirin bu fırsatı. Hadi bakayım. Zurnacı Yusuf sen de coş. Sen de coş. Dalarcığında ne varsa dök ortaya. Yolcumuz yaklaşıyor. <gülüyor> Yedir bana övüyün seni diye boşuna söylememişler. Bahşişi duyunca birden nasıl değişti davulun zurnanın havası. Bile telki <gülüyor> istedikleri bahşiş olsun. Bugün vermeyeceğim de. Ne zaman vereceğim? Hazır. <gülüyor> bak, bak, bak, bak, bak. <gülüyor> Otobüsün penceresinden eliniz alıyor. Sallıyor evet evet elini ee, sallıyor ee, aslanım ee, Allah'ım ee. kurban olsun sallanan eline Kolunda saati de var Koca gözlü koç burunlu Murat'ım Şimdi de şapkasını sallıyor Şapkasını Kuzumun şapkası da başka Kenarları pilav gibi silindir Kadir Kadir pilav sinisi gibi Bizim giydiklerimize benzerse de değeri kalır eksikliği da <gülüyor> başka olacak, kurmasına elbe. <gülüyor> E Geliyor, geliyor gari, yandasın. Ah yavrum. attadı otobüsler bana, yavrum. atladı. Atladı, atladı. Anacığım, saygıdeğer ah. anacığım benim. Kuzum, yavrum, yiğitim, burun oğlum, torun oğlum ben Ver, ver elini öpeyim ana. Şu oh. ak elini, pak elini. Oh, anan kuban olsun tuzlu tuzlu kokan terine yavrum. Baba, babacığım. Yiğitim, ah aslanım, aslanım. gönlümün muradı. Elini öpeyim babacığım. Ay, Şu çiftçi ellerini. Şu nasırlı ellerini öpeyim Ben de senin kara gözlerinden öpeyim aslanım Açık alnından ve kırmızı yadaklarından öpeyim yavrum Oh tosun gibi gökte kede gitti Murad'ın şerefine Amma da besiliydi ha Ya bağlamıştı her tarafı ya Elbette ya bağlayacak her yeri Tam bir yıldır besliyorum yavrumun kurbanlıklarını Dur bakalım merdivenimizin dübünde keseceğimiz bundan da besili Kadir. şifte kurban kesilince bütün köylü bulgur pilavı yerine kavurma yedi desene Mustafa. <gülüyor> <gülüyor> elbette Kadir elbette. Size bulgur çorbası yerine kavurma yedireceğim Kadir. Ya. <gülüyor> ne kadar gelişmiş ne de baba yiğit olmuş böyle. Hükümetin askerliği yarıyor insana canım. Kuzum. Çok dalgınsın. Gözünle birisini arar gibisin he. Yok e, yok yo, şey. E, şu bize doğru yaklaşan kim ana? Kim olacak? Döndün yine kızım. Şu Ayşe'nin ebesi döndün yine he. Evet Ayşe'nin ebesi döndün yine. Ne kadar çökmüş. Ne kadar değişmiş bu bir iki yıl içinde anacığım. Çökmesinde ne yapsın. Yanına yaklaşınca elini öp. Halını hatırını sor. Yaşlı kadındır. Hem de her gördüğünde seni sorar Evladı kadar sever seni kuzu. Hayret, bir insan birdenbire bu kadar çöksün. Çökmesin de ne yapsın. Yine iyi dayandı. Bir yıldan beri döndüğünün başına gelen düğünde davulun başına gelmedi kuzu. Ne oldu? Bir şey mi var yoksa? Yoksa döndünenin başına bir şey mi geldi? Ah, Ayşe'nin derdi. Başka ne olacak bire kuzum? Ne var ne oldu Ayşe anacığım? E, hiç hiç. Şey... Şş, teslime. E, Sen şöyle ilerle de eve hazırla. E, tamam Mustafa. Tamam tamam. Aman şimdilik duymasın. Bir şeyler var da benden saklıyor musunuz yoksa? Yok oğlum yok. Yaşlı zoru. Döndünen ile ben şimdiden sonra gençleşecek değiliz ya. Elbette bir yılımız bir yılımıza uymayacak Hoş geldin Murat Hoş geldin oğul Hoş bulduk döndün yine Gözümde pek iyi görmüyor ama Yüz bin kere maşallah Tosun gibi olup gelmişsin kuzum İyiyim döndün yine Hükümetin ekmeği de suyu da iyi yarıyor insana Tanrı devlete zeval vermesin oğul Amin Elini verdi öpeyim döndün döndününe. Sağ ol kızım. Tanrı anana babana, yurduna yuvana bağışlasın. Birdenbire fazla çökmüşsün. Ayşe iyi bakmamış sana döndününe. Ayşe mi kızım? Evet Ayşe. Sana iyi bakmadığı için kınıyorum onu. Ayşe Ayşe. Ayşe. Ne var ne oluyoruz döndününe. Ayşe deyince herkes susuyor. Davul zurna oyuncular duruyor. Herkeste bir tuhaflık var. Anlamak öğrenmek bilmek istiyorum bu durumu. Dur, dur hele döndününe dur. Şimdi Ayşe Fatma diyecek vakit mi var canım? Oğlum şöyle babasının evine varsın, teri kurusun, ayağının tozunu silsin bir canım. Gerçeği bir an önce öğrenmem daha iyi. Her şeyi öğreneceksin elbet, elbette öğreneceksin. Ama şimdi pek erken oğlum. Evlat sizin nasıl isterseniz Mustafa. Seni dinliyorum döndününe. Ayşe'yi analığı denen o tanrının hışmına uğraya sıca. Kimsenin haberi olmadan bir gecede sattı. Sattı mı? Sattı. Hem de hüsmendayı denen bunamış. Evet. Sonu ne oldu? Anlat bana döndün ne? Anlat. Babasının evde yokluğundan faydalanarak Ayşe'yi bağırta bağırta... ...o kırmızı beliklerinden tutup sürüye sürüye götürdüler. Koca köyden bir öksüz kızı saçından tutup sürüye sürüye... ...bağırta bağırta kaçırdılar ha. Ya, ya, koca köyde zicikler yetişmedi yavrumun imdadına. Köpekler bile ürdüler de, insanlar kurtarmadılar öksüzü. Sonra döndün nine, sonra ne oldu? Gecenin ziferinde bir yolunu bulan Ayşe, talihsiz yavrum... Evet Ayşe. Kendisine el sürdürmeden kaştan aşağı attı kendini. <gülüyor> ne? Öldü mü? Öldü, öldü, öldü demek. Öldü, öldü, öldü. <gülüyor> <gülüyor> Ha. Lider'e ha, ha, ha. Ha, ha. Şey, şeydi. Eydi. Ha. Sekinin taştırısı, gözün ile Uzun saçlısı. Ey, <gülüyor> seğinin taştısı, <Küzün>, uzun saçlısı. <gülüyor> <Gülüyor> Sayın dinleyiciler Süleyman Şimşek'in yazdığı Bir Tutam Saç adlı oyunumuz burada sona erdi. Hoşçakalın.